Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde büyük bir saray varmış. Bu güzel sarayda yaşayan kraliçe bir kız çocuğuna sahip olmayı çok ama çok istiyormuş. Soğuk ve karlı bir kış günü kraliçe pencere kenarına oturmuş, dikiş dikiyormuş. Birdenbire parmağına iğne batmış, akan kanı hemen bir parça pamukla silmiş. O anda bir dilek dilemiş. ''Kar gibi beyaz, pamuk kadar narin, gözleri mücevherler gibi parlak, dudakları kırmızı, kalbi mutluluk dolu bir kızım olsa keşke.'' Aradan aylar geçmiş ve iyi kalpli kraliçenin dileği gerçek olmuş. Bebeğin ismini Pamuk Prenses koymuşlar. Yıllar hızlıca geçmiş ama bu ailenin mutluluğu uzun sürmemiş. İyi kalpli kraliçe çok hastalanmış ve hayatını kaybetmiş. Kral da bir süre sonra başka bir kadınla evlenmiş. Yeni kraliçe güzel bir kadınmış ama güzel olduğu kadar da kötü kalpliymiş. Kötü kraliçe her gün sihirli aynasının karşısına geçermiş ve ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada diye sorarmış. Sihirli aynada yoktur kraliçem siz en güzelsiniz diye cevap verirmiş. Kötü kalpli kraliçenin gelmesiyle sarayda her şey değişmeye başlamış. Kralın ülkesi pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalmış. Kral da olan biteni düzeltmek için sarayından ayrılmış. Kötü kraliçe sarayda istediği gibi davranabileceği için mutluymuş. Yıllar geçmiş ve Pamuk Prenses güzel bir genç kız olmuş. Bir gün kötü kalpli kraliçe yine sihirli aynasının karşısına geçmiş. Ve ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada diye sormuş. Ayna cevap vermiş. Vardır kraliçem pamuk prenses sizden daha güzel. Kraliçe duydukları karşısında çok sinirlenmiş. Hemen en güvenilir avcısını yanına çağırmış. Pamuk prensesi ormana götürüp kalbini söküp getirmesini söylemiş. Askerler Pamuk Prenses'i alıp kraliçenin yanına götürmüşler. Kraliçe, düşündüm de sarayda sıkılmış olmalısın. Biraz ormanda gez, merak etme. En güvenilir avcım yanında olup seni koruyacak. Pamuk Prenses ve avcı birlikte ormanın derinliklerine gitmiş. Avcının kraliçenin verdiği emri uygulaması gerekiyormuş. Ama Pamuk Prenses'in iyilik dolu kalbini görünce ona kıyamamış. Ona bir daha asla saraya dönmemesini söylemiş. Hava kararırken onu ormanda tek başına bırakarak saraya dönmüş. O gece Pamuk Prenses korku içerisinde bir ağacın altında kalmış. Pamuk Prenses sabah olduğunda kuş sesleriyle uyanmış. Hayvan dostları ona yol göstererek bir eve getirmişler. Bu ev sevimliymiş ama oldukça da küçük bir evmiş. Pamuk Prenses çekinerek kapıdan içeri girmiş. Evin içindeki her şey hem çok küçük hem de çok dağınıkmış. Önce etrafı toplamaya karar vermiş. Pamuk Prenses her yeri tertemiz yapmış, yemek pişirmiş ve karnını doyurmuş. Evdeki diğer eşyalar gibi yataklar da oldukça küçükmüş. Yatakları birleştirmiş ve derin bir uykuya dalmış. Akşam olduğunda evin sahibi olan yedi cüceler eve dönmüşler. Ev tertemizmiş ve yemek kokuları geliyormuş. Yedi cüceler hep birlikte yukarı çıkmışlar. Yatak odasına girdiklerinde çok ama çok şaşırmışlar. Minik yataklarında çok güzel bir kız uyuyormuş. Pamuk Prenses yedi cücelerin sesleri yüzünden uyanmış ve yedi cücenin ona bakan gözleriyle karşılaşmış. Ben Pamuk Prenses sizi kızdırdıysam özür dilerim demiş kötü bir niyetim yoktu. Cücelerden biri, ''Bundan eminiz, kötü bir niyetin olsaydı evimizi temizleyip yemek yapmazdın.'' demiş. Sonra da kendisini ve diğer cüceleri tanıtmış. ''Biz yedi cüceleriz. İşte neşeli, öfkeli, sakar, meraklı, utangaç ve uykucu. Ben de bilgin.'' Böylece dost olmuşlar. Pamuk Prenses onlara başına gelenleri bir bir anlatmış. Yedi cüceler de çok üzülmüş. Ve Pamuk Prenses'in artık onlarla kalmasını istemişler. Pamuk Prenses de onlara yardım etmiş. Nefis yemekler yiyip sohbetler ederek mutlu günler yaşamaya başlamışlar. Ama Pamuk Prenses ve yedi cücelerin mutluluğu pek uzun sürmeyecekmiş. Kraliçe yine bir gün aynasının karşısına geçerek ''Ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli bu dünyada?'' diye sormuş. Aynada da Bar sayın kraliçem, yedi cücelerin evinde yaşayan Pamuk Prenses sizden daha güzel.'' diye yanıtlamış. Avcının kutuda getirdiği kalp meğer bir ceylanın kalbiymiş. Kraliçe bu sefer işini şansa bırakmayarak kendisi yapmaya karar vermiş. Pamuk Prenses yedi cüceleri işe uğurluyormuş. Bilgin her zamanki uyarısını tekrar etmiş. ''Biz yokken eve bir yabancı gelirse kapıyı asla açmamalısın.'' demiş. Pamuk Prenses akşam yemeğini hazırlarken kapı çalmış. Dışarıya seslenmiş. Kim o? Bilgin. Yoksa siz mi geldiniz? Ama dışarıdan yaşlı bir kadının sesini duymuş. Benden sana zarar gelmez kızım. Kapıyı açabilirsin. Pamuk Prenses zavallı yaşlı bir kadından kendisine zarar gelmeyeceğini düşünerek kapıyı açmış. Yaşlı kadın varsa bir kase çorba ikram etmesini istemiş. Pamuk Prenses de yaşlı kadını içeri davet etmiş. Yaşlı kadın çorbanın karşılığında ona ormanın en güzel elmasını verebileceğini söylemiş. Pamuk Prenses de elmayı kabul edip bir ısırık almış. Ardından düşüp bayılmış. Meğer bu yaşlı kadın kılık değiştirmiş kötü kalpli kraliçeymiş. Pamuk Prenses'in yediği elma da zehirliymiş. Pamuk Prenses uyanmamak üzere derin bir uykuya dalmış. Akşam olup yedi cüceler eve döndüklerinde Pamuk Prenses'i yerde yatarken bulmuşlar. Bilgin bunun kötü kalpli kraliçenin işi olduğunu anlamış. Cüceler Pamuk Prenses'i değerli mücevherlerle kaplı cam bir kutuya koymuşlar. Ormandaki hayvan dostlarının da görebilmesi için onu bir tepeye yerleştirmişler. Aradan aylar geçmiş. Bir prens Pamuk Prenses'in uyuduğu ormana gelmiş. Pamuk Prenses'in hayvan dostları prense yol göstermiş ve Pamuk Prenses'in uyuduğu tepeye götürmüşler. Prens, Pamuk Prenses'in güzelliği karşısında gözlerine inanamamış, cam kutunun kapağını kaldırarak Pamuk Prenses'i öpmüş. O anda Pamuk Prenses yavaşça gözlerini açarak uyanmış. Böylece kötü kalpli kraliçenin büyüsü de bozulmuş. Sarayda ise Pamuk Prensesi olanları öğrenen kral, sihirli aynayı kırarak kraliçeyi saraydan kovmuş. Pamuk Prenses de saraya dönerek babasına kavuşmuş. Prensle evlenerek muhteşem bir düğün yapmışlar. Pamuk Prenses, Prens, Kral ve yedi cüceler sonsuza dek mutlu yaşamışlar.